Türkçe Peri Masalları Tamamıyla Doğru Geçmiş Zaman Bir tavuk gelmiş geçmiş en korkunç hikayeyi anlattı. Öylesine korkunçtu ki diğer tüm tavukların tüylerini diken diken etti. Uzun ve yorucu bir iş günü geçirmişlerdi. Tüm tavuklar küçük ve rahat zaman yataklarında uyumaya hazırdı. Ve aralarında neşeli, beyaz tüyleri olan bir tavuk vardı. Gri tavuksa tüm olanları izliyordu. Bir tavuğun neden böyle bir şey yaptığını merak etti. Çünkü onun için bir tavuğun kendi tüylerini yolması korkunç, berbat bir fikirdi. Uh, o kirli tüyden kurtulduğuma çok sevindim. Bu yaşanan olayı kendine saklayamayan gri tavuk, diğer tavuk arkadaşlarına anlatmak için hemen yatağından uçtu. Eliza, hey, hey pixi, yaklaşın. Size dedikodum var. Şu abdal tavuğun ne yaptığını duydunuz mu? Tüm tüylerini yoluyor, hem de daha güzel görünmek için. Bir horoz tüyleri olmayan bir tavuğun nasıl beğenebilir? Ben horoz olsam öyle bir tavuktan nefret ederdim. <gülüyor> oh, korkunç bu. Nasıl yapabilir? Utanmaz. Dünya ne hale geldi böyle? Tavuklar aşkına. Bunun doğru olmadığını söyle. Kümesin hemen yanındaki meşe ağacında yaşayan bir baykuş ailesi vardı. Anne baykuşun kulakları o kadar iyiydi ki her şeyi duyabiliyordu. Ayrıca herkese duyuracak büyük bir çeneye de sahipti. Tavukların bahsettiği hemen her şeyi. Eve gelince anne baykuş hemen duyduklarını anlattı. Küçük baykuşlar için korkutucu bir hikayeydi. Hem eğlendiler hem de korktular. Ama daha çok kendi tüylerini yolan ve tüysüz daha güzel göründüğünü düşünen bir kuş fikri onları dehşete düşürdü. Ama anne o zaman nasıl uçacak? <Gülüyor> Hayır canım tavuklar bizim gibi uçmaz. Ama tüyleri olmadan üşürler ve hatta hastalanırlar. Biraz da anlatsana anne. Devamı yok mu? Oho, hayır, hayır. Geç oldu canım. Üçünüz de şimdi hemen yatın bakayım. İyi uykular, meleklerim. Sonrasında uykuya dalmak üzere olan küçük baykuşları öptükten sonra anne baykuş duyduklarına güvercin arkadaşlarını anlatmak için çıktı. Bu kaçık tavuğu güvercinlere de anlatmalıyım. Bana inanmayacaklar ama anlatmalıyım. Anne baykuş da ilgili her şeyi güvercinlere anlattı. Onlar da anlattıklarını dinledi. Gözlerini bile kırpmadılar. Hiçbir şey sorgulamadılar. Anne baykuşun anlattıklarını dinleyip ona inandılar. Bütün tüylerini kaybettiğine göre donuyor olmalı. Bu güvercinler için bile yeni bir şeydi. Duyduklarını paylaşmayı çok sevdikleri için her yöne uçuşup bu skandal hikayeyi anlatmaya gittiler. Biliyor musunuz bu tamamıyla doğru. Kümesteki tavuklar tüm tüylerini yoluyorlar. Öyle daha güzel görüneceklerini düşünüyorlarmış. Bu tamamen doğru. Kümesteki tavuklar tüylerini yoluyorlarmış. Horozun dikkatini çekebilmek için. Evet bu tamamen doğru. Kümesteki tavuklar tüylerini yolluyormuş. Horozun dikkatini çekebilmek için. O küçük tüy... Birçok tüye dönüştü. Bir tavuk da birçok tavuğa. Ertesi sabah olduğunda bu şok edici haber horozun kulağına gelmişti. <Gülüyor> Size söylemem gereken bir şey var. Buna inanmayabilirsin sana bu tarzla. doğru. Üç tavuk tüm tüylerin yormuş. olmuş. Bunu diğerleri haber verdi. Ama güme horoza aşıklarmış. Neden benim önceden haberim olmadı? Hava soğuyunca ne yapacak bunlar? Tavuklar tüysüz dolaşacak. Tüylerini yolan tavuklar haberi her yere ulaştı. Önce bir kümesten başka bir kümese, sonra bir çiftlikten diğerine. Ve sonunda da tüm ülkeye yayıldı. Ve nihayet haber her şeyin başladığı kümese de ulaştı. Bir horoza abayı yakmış üç tavuk varmış. Onun kalbini kazanmak, hangisinin onu daha çok sevdiğini kanıtlamak için tüylerini yolmaya başlamışlar. Tüm tüylerini kaybedene dek bu devam etmiş. İnanabiliyor musun? Ama bu tamamen doğru. Küçük bir tüyünü kaybeden o neşeli beyaz tavuk bu hikayeyi duyunca nereden çıktığını anlayamadı. Üzgün ve kızgındı. Şöyle dedi. Neler oluyor? Bu kabul edilemez. Tavuklar asla tüylerini yolmamalı. Bir seferinde kirlenen bir tüyümü kopartmıştım. Bu haber sır olarak kalmamalı. Bu konuda bir bilinç oluşturmalıyız. Çiftlik televizyonunda ve haberlerde bunu yayınlamalıyız. Haber her yere yayılmıştı. Gazetede haberi gördüler ve televizyonda izlediler. Çok rahatsızlık verici bir haber. Kümesimizin bir haber kanalı olduğunu bilmiyordum doğrusu. Elbette var. Böyle bir şeyden nasıl haberin olmaz? Üzgünüm bilmiyordum. Adı Kapalı Devre Televizyon mu? Kapalı Devre de ne demek? Aa, Kapalı Devre Kümes Televizyonu işte. Çok popüler. Ve böylece haber gazetede de yayınlandı. Herkes üç aptal tavuğun haberini okudu tavukların bir horoza abayı yaktıkları, tüylerinin hepsini yoldukları için şimdi soğuk havada dondukları yazıyordu. Oysa tüyleri onları koruyabilirdi. Ama tüyleri olmadığı için hepsi de hastalanmıştı. Çok kısa sürede, herkes bu aptal tavukların kendi tüylerini yoldukları için ne kadar sersem olduklarını konuşmaya başladı. Bunların hepsi benim hatam. Yalan haber yaymamam gerekirdi. Bundan sonra doğru olmayan hiçbir şeyi kimseye söylemeyeceğim. Bugün önemli bir hayat dersi aldım. Gerçek ortaya çıkana dek, yalan dünyanın yarısını dolaşır derler. Gri tavuk çok önemli bir ders aldı. Birilerine bir şeyler anlatırken ne söylediğimize dikkat etmeliyiz. Kullanacağımız kesinliği olmayan birkaç kelime bile asla durduramayacağımız... Ya da bir daha değiştiremeyeceğimiz bir şeye yol açabilir. Bir tüyün birçok tüye, bir tavuğun üç tavuğa dönüşmesi gibi. Hikaye yalan olabilir. Ama bir tavuğun söylediği gibi. Bunlar tamamen doğru.